Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala keşrafil enbiyai vel muteril. Nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi uman tabi'ahum bi ihsanim. İlahi humiddin. Evet. İmamo'l-Eviyye rahimahullah diyor ki, bab-ı sıdk. Sıdk, sadakat, doğruyu söyleme babı. Onunla ilgili biliyorsunuz İmam-ı Nebevi'nin yöntemi, menheci. Önce ayetler ediyor zikrediyor. Ardından da hadislere geçiyor. Tevbe suresinde ayette Allah-u Teala diyor ki <gülüyor> Ey iman edenler Allah'tan sakın, korkun, takvalı olun. Ve kunu ma'assadikin. Fakimlerle beraber olun. Sadıklarla beraber olun. Yani bu ayetin bir ünit sebebi var. Aslında o ünit daha önceden biz açıklamıştık hatırlarsanız. Ka'ab ibn Malik radiyallahu anh'ın kıssasında. Neyle ilgili o kıssı hatırlayan var mı? Savaşı. savaşı hangi savaş? Tevuk savaşı. Biliyorsunuz Ka'ab İbn-i Malik ve onunla birlikte iki tane daha sahabe, toplam bunlar üç kişi Tebuk Savaşı'ndan geri kalınırlar. Onun dışında bir sürü geri kalan insan var ama onların hepsi münafık. kâb ıb diyor ki Radıyallahu anh o Tebuk Savaşı'na aleyhissalâtu vesselam katılacağı zaman, hazırlık yaptığı zaman benim diyor o gün iki tane atım vardı, bineğim vardı. Ve bu savaştan önce de diyor, hiç bu kadar hazır değildim. Hmm. Savaştan önceki savaşlara da hep katılmış. Bir de Bedir'e katılamamış. Ancak biliyorsunuz Bedir savaşı ne değildi? Katınılması mecbur bir savaş değildi. Zorunluluk yoktu. Çünkü oraya aslında bir savaş olarak gidilmedi. Kureyş'in, Şam'dan gelen kafilesinin ürünü kesilecekti. Tabi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 Aleyhisselatü vesselam bundan önceki çıkmış olduğu savaşlarda yönünü önce başka yere çevirir düşmanı aldatmak için yani Şam'a giderekse Yemen'e doğru çevirir. Sonra ne var birden orduyu düşman üzerine çevirirmiş. Ancak Tebu savaşında ashabına haber veriyor dedi. Diyor ki Tebu'a gidiyoruz oradaki Rumlarla savaşa gidiyoruz çünkü yani mesafe çok uzak uzun yol. Yorucu. Düşman çok güçlü ve kuvvetli. Herkes ne olsun? Evet. Hazır olsun. Tabii Kâb-ı diyor ki anh, yani her gün kendini böyle oyalıyor. Hazırlarım kendini. Tamam şimdi hazırlayacağım. Öbürsü gün hazırlayacağım. Derken ordu çıkıyor. Yetişelim peşlerine. Falan derken bir de bakıyor ki artık ne yetişme imkanı var. Yani onlara katılıp yetişme imkanı var. Hiçbir imkanı kalmamış. Artık diyor somaklarda diyor Medine sokaklarında tabii Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yok, Ebu Bekir, Ebu Bekir yok, Ömer yok, Osman yok, Ali yok, Saber'in ileri gelenleri yok, Muaz yok, Abdullah bin Mesut yok, hepsi gitmiş ciğerde peygamberin peşinden. Diyor ki Kâbü i̇bn sokaklarda münafıklığı tam olarak bilinen adamlardan başka kimseyi görmüyordum diye. Tabii rahatsız olmaya başlıyor. Aleyhisselatü Vesselam tabii sormuyor nerededir diye. Kâbü ibn-i Malik. bir noktada soruyor. Zaten desem Tebuk'ta. Soruyor aleyhissalatü vesselam. Tebuk'ta diyor ki Kâbü ibn nerede? Ondan sonra Beni Seleme, Seleme oğullarından bir vatandaş, bir adam kalkıyor. Kâbü ibn-i Malik'in ileri geri konuşuyor. Biraz sert konuşuyor gelmeyince. Çünkü Allah Resulü ile, Ebu Vakil, Ömer Laca'da gelmemiş. Geride kalanlar, kadınlar, çocuklar bir de rahatlar. Tabi Muazim-i Cebel kalkıp hemen savunuyor ki Kâbim-i Malik anh. biz onu iyi biliriz hayır sahibi Aleyhisselatü Vesselam ne ona laf söyleyene ne de Muazim-i Cebel'e onu savunana bir şey demiyor. Susuyor Aleyhisselatü Vesselam. Tabi alimler yani şunu zikrediyorlar bu kıssayla ilgili olarak. Diyorlar ki bir insan hayra doğru yönlendiği zaman hayır işlemek istediği zaman onun vaktini ne yapmasın, kaçırmasın. Yani bir şeye başlayacaksa hemen azmetsin o işe dalsın. Sonradan o sana nasip olmayabilir. O yoldan Allah seni geri çevirebilir. İşte ibn-i Malik de her gün kendini oyalıyor. Bugün hazırlayacağım, bugün hazırlayacağım, yarın hazırlayacağım. Bir de bakıyor ki orada çıkmış, gitmiş. Sonra Nebih Aleyhisselatü Vesselam haberi geliyor ki Tebuk'tan yola çıkmış Medine'ye dönüyor. Tabi savaş olmamış. Kâb-ı sarıyor. Hüzün, keder. Ne diyecek Aleyhisselatü Vesselam? O geliyor devletin ordunun lideri Allah tarafından vahiy ile desteklenen gelmiş geçmiş günahları affolmuş peygamber. Ona yalan, sonra, yalan da söyleyemez. Ne diyecek? Bilmiyor. Düşünüyor, düşünüyor. Ne diyeyim diyor. Evet. Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geliyor. Medine'ye gelince Aleyhisselatü Vesselam'ın Sünnet şehre indiği zaman sünneti nedir arkadaşlar? Eşadığı şehre döndüğünde evine gitmeden önce mescide, mescide gidip ne yapıyor? İkerek tamas kılıyor. Bu da bir sünnettir. Bu yani sünneti hayatımızda ihya etmemiz lazım arkadaşlar. Hala bu zamana kadar bu sünneti ihya etmememiz, taklit etmememiz bizim için bir kusur. Şeyh sallallahu ve seyyidin rahimahullah oğlu anlatıyor. Bu sünnete çok dikkat ederdi. Kasim'e geldiğinde, buraya geldiğinde yaşadığı şehre evine gitmeden önce diyor ne yapardı? Camide iki rekat namaz kılardı. Ondan sonra evine giderdi. Aleyhisselatü vesselam camide oturuyor. Tabi insanlar geliyorlar Aleyhisselatü vesselam'ın tahapında. Diyor ki Aleyhisselatü vesselam Kâb-ı ya seni içeride bırakan şeyle. Hatta diyor ki rivayette Aleyhisselatü Vesselam tebessüm ediyordu ama tebessümü neydi? Gadban. Yani sinirden Gül, güler ya insan. Öfkeli bir insanın gülüşü var oldu. Tebessümü var yani. Hani bu adam böyle yaparsın ne? Sana gününü göstereceğim tarzında böyle. Kabe İbni Malik geliyor Aleyhisselatü Vesselam'a diyor yani. Ben diyor. Hiçbir sebep yok. Mazeret yok. Gelemedik yani. Ben beğendim, gerçeklik. Tabii ondan önce o münafıklara hemen gelip be, özür beyan ediyor. Böyle özür beyan ediyor. Öyle oldu, böyle oldu, şöyle oldu. Aleyhisselatü vesselam hepsinin özürünü ne yapıyor? Kabul ediyor, tamam. tamam Kâb-ı'n-Mâli'ye diyor ki, emmâ hâza fakat sadaka. Diyor ki, bu adam var ya diyor, doğruyu söyleyen bu adam. Yani bu adam doğru söyledi. Sonra kâb ın eşi, dostu, arkadaşı Buna baskı yapıyorlar. Yani diyor ki sen ne yaptın ya? sen Bak peynirlerine özür diledin bunlar. Kurtuldular. Sen hiçbir özür beyan etmedin. Hiçbir şey ne sebep sunmadın. bu baskı yapıyorlar. Kâb-ı İmânik'e. Kâb-ı İmânik de soruyor. Benden başka var mı? Böyle özrü ve sebebi olmayıp da geri kalan. Evet diyorlar. Ya, diyor ki Kâb-ı ben az daha peygambere gidip, o biraz önce söylemiş olduğum sözlerimi geri alacaktım ve bir özür, <gülüyor> özür beyan edecektim. Ama ne yaptım? Ayaklarım Ayaklarımın sabit kaldı. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a gidip ne yapmadım? Yalan söylemedim. Dediyor ki, ya Abdülmahili radiyallahu anh, ben diyor ceden güzel konuşma bana verilmiş bir adam. Böyle bir özelliğim var benim. Şayet diyor, peygamberin huzurunda önünde oturmuş olmasaydım, kendimi diyor orada kurtaracak bir söz bulurdum. Ama karşılığında vahiy ile desteklenen de var? Bir peygamber var. Biliyor. Kâb-ı Nimalik radıyallahu anh Tabii başlıyor. O, o saatten sonra imtihan, bela, musibet Kâb-ı ve arkadaşlarına. Yaklaşık 50 gün Medine'deki Müslümanlar bu üç sahabeyi ne yapıyorlar? Hecre diyorlar. Yani tavır takılıyorlar. Konuşmuyorlar. Onlara küsüyorlar. Kâb-ı ve diğerleri o kadar çok dokunuyor ki bu. Şimdi biliyor musunuz? Peygamber aleyhisselatü Vesselam yanına geliyorsunuz, selam veriyorsunuz, peygamberin selam alıp almadığını fark edemiyorsunuz. Yani, ve selam demiyor yani. Diyor, dudağını diyor mu, kıpırdatmıyor mu? Tabii yeryüzü diyor Kâb-ı kendi ifadesiyle yeryüzü bütün genişliğine rağmen bana diyor gelmeye başladı. Eli sıkmaya başladı. Ondan sonra tabii diyor ki amcamın amca oğlumun diyor bu Ebu Katade'nin dostlarına çıktım, gittim. Tabii diyor da kapıdan girmedim, duvardan atmadım. Tabii selam verdim konuşmuyor diye amcamın oğlu. Yerbizmek yani en sevdiğim insanlardan bir tanesi diyor. Allah'ın adı için Allah'ın adını koyarak soruyorum ben Allah'ı ve Resulü seviyor muyum diye diyor bana cevap bile vermiyor. Tabii 40 günden sonra Aleyhisselatü bir ağır Haber daha geliyor. Bir sahabe geliyor diyor ki kâb bin peygamberden haber var. Hanımını bırakacaksın. Hanımından uzaklaşacaksın. Tabii Kâb-ı bin Mâliye soruyor. Yani boşayım yani? Ortada bir ifade. Boşa manasında da, bir, da gelebilir. Yani ilişkiye girme. O gizli anasının evine ver, işte, Sen ondan uzak dur. O haberi getiren sahabe peygamberin söylediği sözü de aynısını tekrarlıyor, yorum yapmıyor. Gidin bir daha peygamberin git. Öyle dediği peygamberin. Kabe'nin vali tutuyor ki hanımına, sen diyor annenin eline git. Tabi diğer iki tane sahabe de geri kalan, o iki tane sahabede hanımları, gelip peygamberimizden bir tanesinin hanımı izin istiyordu ki, bu adam bir yaşlı. Şu anda diyor zaten bu başındaki o musibet, Müslümanların aldığı takımları tavırca zaten onu zayıf düşündü. Böyle şehvet filan düşünecek hali de Kendine de bakamıyor. İzin ver diye Allah'ın Resulü, onun yanında kalayım. Peygamberimiz ona izin veriyor. Kâb-i bin Malik hanımı da bunu duyuyor. Diyor ki, sen de git Allah'ın Resulü veya ben de ikincincisin. Yok diyor. kâb tabii 50 günün sonunda kâb Malik, tabii cemaate de gelemiyorlar. Cemaate yani gelmelerine izin var, gelmemelerine de izin var. Yani. Normalde cemaate gitmek biliyorsunuz, farz. Ama boykot uygulanıyor adamlara hez uygulanıyor. Tepki var. Bir gün evimin damında, çatısında sabah namazını kılarken diye de baktım bir tanesi koşuyor. İşte müjdeyi istedim, Bağırıyor böyle. Ayet indi diye. Bir tanesi de atarabiliyip atara koşuyor. Tabii, önce kimin haberi geliyor? Kabe'l-i Mali. Yani, Bağıranın. Çünkü ses daha ulaşıyor. Kabe'l-i sevinçten tabii müjdeyi alınca Hoş üstündeki demiş. elbiseyi ne alıyor? Mağırıyor. Tamam.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 Bunu hiç unutmadım diyor Kâb-ı bin Malik hayatımda. O bana kalkışını. Ondan sonra tabi e, ayet iniyor. ayet diyor ki Allah'a seveyim Kâb-ı bin Malik ve o iki geride kalan sakalaya Ya eyyuhallelina amenin Ey iman elemnen Allah Allah'tan korkun Ve kunu ma'as sadiqin Bunlarla beraber olun sadıklarla beraber olun. Da artık bundan sonra ne yapmayın. Bu hataya düşmeyin. Sonra devamla Allah Teala diyor ki: "Laqad taba Allahu alannabi." Allah Teala peygamberin ne, ne yaptı? Tevbe etti. Onun tövbesini kabul etti. Ve muhacirîn ve ensar. Muhacirlerin ve ensarın tövbesini de Allah kabul etti.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 mükafada sebep olan davranış Doğru, doğrusu, doğrusu, doğrusu, doğrusu. Çok önemli arkadaşlar. Az sonra hadisler gelecek yani. insan yalan söyler, yalan söyler. Ta ki Allah katında diyor Peygamberimiz. Yalancılardan yazılır Sonra da diyor fucura düşer. Bir daha düşer. Oradan da ateşe düşer. Ya bu çok önemli. Bazı insanlara bakıyorsunuz Yalan artık onun diline yapışmış Ayrılmıyor. Her söylediği söz yalan. Sözlerinde sıtık yok, doğruluk yok. Daha çok dikkat etmek lazım arkadaşlar. Peki yani Sıfık nedir, doğruluk nedir? Söylenilen şeyin Vakıaya uyması demek. Yani mesela bugün Vaka olarak yani gerçekte bugün hangi gün? Çarşamba. Birisi bir derse ki bugün salı Bu nedir? Yalandır yani. Bugün dersi bir adam derse ki Yarın sana geleceğim. Ya para da verecek. Aradan 15.000 TL selam vermiyorsa bu nedir arkadaşlar? Yalancı. Bir de sözde değil de amellerle yapılan yalanlar var. Ya ameller ayrı bir şey söylüyor, kalp ayrı bir şey söylüyor. Ve ameller doğrulamıyor kalbindeki imanı. Yok. Hareket yok. Amel yok. Gerçeklik var. Allah taala hepimizi bunlardan Koruzun. İmam Elye Râhîm Ağullâh bu ayetin akabinde diğer şu ayeti zikrediyor. Diyor ki, "Vas Vassâdiqîne Vassâdiqâd. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de müminleri zikrediyor. Bunlar müminine vel müminet. Ondan sonra bunların ardından da bunlara mükafat vereceğini söylüyor. Bunların içindeki ne de zikrediyor Allah-u Teala? Vassâdiqîne Vassâdiqâd. Doğru söyleyen erkek ve bayanlar, kadınlar. Bunların da var arkadaşlar? Mükafatları verilmiş. Sonra diyor ki diğer ayet gelmedi. Allah'a sadaqullah sadakullahu alekâne hayran lehum. Onlar şayet Allah-u Teala'ya karşı doğru söylemiş olsalardı onlar için bu ne olmuş olurdu? Hayr olmuş olurdu. Onlar için hayırlı faz olan, fazilet bo boru olan bu buydu. Hadislere geçelim. Diyor ki birinci hadiste, an inni mes'udin radıyallahu anh, anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem kalb inna s'dka yehdi ilal bir Doğruluk kişiyi nereye götürür? Bir, birre götürür. İyiliğe götürür, bol hayra götürür. Ve innel birre yehdi ilal cenne Peki bol hayır bol iyilik, haserat nereye götürür? İlal cennet. Cennete götürür. Ve inner racule la yastugu hatta yuktebe indallahi siddika. Kişi, insan doğru söz konuşur, doğru sözlü olur. Ta ki bu sebeple Allah katında siddik olarak ne, ne yapılır? Yazılır. Biliyorsun siddiklik büyük bir makam. Peygamberlikten sonra zikredilmiş kalın Allah-u Teala وَمَنْ يُتِعِ اللّٰهُ وَالرَّسُولَ فَاُولَٰيكَ مَعَلَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَنْ نَب۪ي۪ينَ وَالصِّدِّق۪ينَ Ne diyor allah Teala? Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse bu Allah'a ve Resulüne itaat kimseler Allah-u Teala'nın kendilerine nimet verdiği nebiler ve <gülüyor> sıddıklar <gülüyor> ve şühedâ <şuhada, gülüyor> ve salihinle beraberdir. beraberdir. Yani <gülüyor> Sıddıklık makamı çok büyük bir makam arkadaşlar. Allah katında böyle bu makama yazılmak, sıddık olarak nitelenmek öyle kolay elde edilecek bir özellik değil. Ebu Vakir kıssasını biliyorsunuz. Ne zaman kendisine Miraç İsra-Miraç olayında dalga geçiyor Mekke'li Hadi oradan canım diyor. Bir gecede kalkıp Medine'den Kudüs'e gideceksin. Sonra oradan da kalkıp Allah'la görüşürüz geleceksin. Sonra yatağına gelip geri döneceksin. Ebu Fakir diyor ki senin dostun, arkadaşın, sahibin Muhammed böyle söylüyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne <gülüyor> diyor Ebu Fakir radıyallahu anh? O söylemişse doğrudur. Tak hemen sıddik oluyor. İşte Allah katında sıddik, ikvalin makam. Yani insan doğruyu kendine şiar edilmesi, kendine ilke edilmesi çok önemli. Yani ne olacak ki kardeşim yani? Bir sonra geleceğiz dedik. Esas saat sonra gideriz. Ne zararı var ki demek insanın imanının eksik olduğunu gösteren bir haslettir. Hatta münafıklık alametlerinden bir alameti içinde bulunduğunun bir delidir. İzâ harf dese Üç özellik vardır ki bunlar münafıklığın alametidir. İzâ harf dese eder. Konuştuğu zaman devam söyler. Emanet verildiği zaman ihanet verildiği zaman ila khasame, khasame fecar Tartıştığı zaman ne var? Aşır. Haddi aşar, aşırı bir aşar. Söz veriyorsun, sözünde duracaksan, durmuyorsan bu münafıklığın bir adamı. Ve innel kezime yehdi ilel fucur fujur. ise kişiyi nereye götürür? Bünaha götürür. Fıskı fujura götürür.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 Yerine getirmek istesini tutmuyor. Allah onu ne yapmış? Artık yalancılardan yazmış. Niyetinde, aklında, fikrinde sözünü tutmak var. Bakıyorsun ki yok. <gülüyor> Allah katında yalancı edilmiş. Bu hadis muttefakın aleyhi. İkinci hadis diyor ki an Muhammed el Hasan İbni Ali İbni Ebi Talib radıyallahu anh'u kal. Hafiztu min Rasulillah sallallahu aleyhi ve sallallah. sellem. Peygamberimizden şunu ezberletiliyor. Dâma yeribuka ila ma la yeribuk. Ne diyor verse? Şüpheli olan şeyleri bırak, terk et. Ne ne terk et? Neyi al, şüpheliyi bırak, yerine neyi al? Neyle amel et? Ila ma la yeribuk. Şüphe olmayan şey. Bu çok azın, çok büyük bir hadis. Yani ulema bu hadisle bir fayda çıkarmış. Bin bir mesele serdetmiş, konuşmuşlar. Mesela diyor ki, namazda şüphelendin, üç mü kıldın, iki mü kıldın? Bu hadise göre niye almak zorundasın, Neyi amel etmek zorundasın? Üç mü kıldın, iki mü kıldın diyorsun. Şüphelisin. Hangisini alacaksın? Garanti olanı. Garanti olanı, şüphe olmuyor mu? La'ma ila buk, ila'ma buk. Garanti olan hangisi? <gülüyor> Elbisenin bir yerine mecaset bulaşmış. Kolunun bir yerine biliyorsun, orta sınır, mı, sonu mu ama bilmiyorsun. olan neyin? Ne yapacaksın? Bu necesedi yıkamak için? Kullan, kullan bile tümüne efecesin. Nerede konuşacağız? an Abi Sufyan, Sahr bin Harf, r.a. fi fi Sufyan, tabi Müslüman olmadı, Randa. Hüdeyviye anlaşmasıyla Mekke'nin fethi 6. ve 8. yıllar arası ne yapıyor Ebu Sufyan? Radıyallahu anh Müslüman oluyor, iman ediyor. Ondan önce Mekke Kureyşli, Kureyşli e, kafirlerin müşriklerin önde gelen birisi diyor ki Ebu Sufyan Herak'la geliyorlar tabi sağ solak Müslümanları kötü tanıtmak istiyorlar. Her soruyor bunlara. Diyor ki, فَمَا دَا يَمُرُكُمْ Yani size neyi emrediyor bu adam? Ne, davreti neyi bunun? Yani getirdiği din, mesaj ne? Diyor ki, bu sufyan, قُلْتُ يَقُولُ اُعْمُدُ اللّٰهَ وَحْدَهُ وَلَا تُشْرِفُوا بِي شَيْاً Dedi ki diyor, yalnızca Allah'ı birleyerek ibadetinizi ona yapın. Önce tevhide davet güzel ahlaktan önce, akrabayı ziyaretten önce, anne babaya itaat edildikten önce, sıdıktan doğrultuktan önce, ilk davet ettiği bakın evet. hemen Mekke'nin 3'lerde kalan şeyine o peygamberin davetinden anladıkları ilk şey ve Herak'la ilk söyledikleri şeyine Herak'ın soruyor bunlara. Ne diyor bu adam? Zene istiyor. Ne diyorlar? Diyor ki O vahdehu vela tuşriku diye şey yani. davetimiz böyle olur arkadaşlar? Işte. Ne hizipçilik? Ne cemaatçilik, ne particilik, ne grup, ne herhangi bir şey. Davetimiz, önce insanları neye davet edeceğiz arkadaşlar? Yalnızca Allah-u Teala'ya ibadet edeceğiz. İnsanların bizden anladığı şey bu olacak. Ya bu adam bana geldi dedi ki, anlat anladım anladın diye sorulduğunda. işte bu adam geldi dedi ki, la ilahe illallah, Allah'tan başka ibadete layık, hak ilah yoktur, bunun doğru manası budur. Buna da uluhiyet tevhidi deniyor. Bu tevhidiyi bakın, tevi müşrikler biliyorlardı ama yerine getirmediler, iman etmediler. onlar da, Bunlar anlattı diyecek bizden ama kalkıp de, adama farklı şeylerden bahsedersen, davetinden anlaşılan şey. Yani falanca özellikle ne anladın, ne anlatıyor? Ya işte isim sıfatlarla ilgili şeylerden bahsetti ama pek anlamadım kafamı karıştı. Ya falanca raviden bahsetti ama yani pek anlayamadım. Yani ne demek istediği ortada bir tam, tam, tam anlamadım. Yani. Arkadaşlar davetimizin öncelikli esası ilk şeyi bu. Bedenimize, anamıza, babamıza, komşumuza herkese bunanızız ve bütün peygamberler bu gayet gönderilmiş. Fıla kat bağatna fi kulli ümmetin rasulun. Fıla kat bağatna fi kulli ümmetin rasulun. Her bir ümmete ne yaptık yolladana bir rasul gönderdik değil mi? Ne için gönderiyor, ne demeleri için? Ne söylesinler insanlara? فَنِعْبُدُ Allah'a ibadet edin. وَجْتَنِبُوا وَتَعْبُوا وَتَعْبُوا'dan sakınca, resimler. Her ümmete gönderilme amaç ve gaye bu. وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ rasul. رَسُولٍ Ne diyorlar var, Peygamberimize? وَمَا أَرْسَنْنَا min قَبْلِكَ min Rasul. Senden önce biz hiçbir peygamber göndermiş olmayalım ki, ey Muhammed, اِلَّا نُوحِي اِلَيْهِ Ona şunu vahitmiş olmayalım. اِلَّا نُوحِي اِلَيْهِ اَنَّهُ لَا إِلَهَا اِنَّا أَلَى فَعْبُدُونَ Ona, insanlara şöyle demesini vahitmiş olmayalım. Sen insanlara şöyle de ey peygamber, benden başka, İlahi yoktur. O halde bana ibadet edin. Diye buyruk verilerek bu peygambere ne olmuş? Tebliğ etmesi en olmuş Ve bu peygamberle bize şöyle anlatılıyor. Senden önce hiçbir peygamber diyelim ki senden önce her gönderdiğimiz peygamber ne yapmıştır? Bu tebliğ yapmıştır. Sonra diyor ki Ebu Sufyan وَتْرُكُوا مَا يَكُولُ عَبَاءُكُمْ Bize dedi ki diyor, yani davetinden bir tanesi de şu, babalarınızın, atalarınızın dediklerini, söylediklerini bırakın dedim ona. cahiliye adetleri, şiir, küfür, kötü adetler, hızlıları canlı canlı Ve gömle. وَيَأْمُرُنَا <gülüyor> sala Bize ne emretti? Allah'a Her peygamberin kalını emretti. Ve sırk, doğru olmayı. Emretti ve sığla, ve i rahim, akrabalık bağlarına riayet etmeyi emretti, diyor. Bu hadis, Ebu Kâli-i rivayet ettiği muttefakın aleyhi Dördüncü diyor ki, an Ebi Thâbifin, ve kîle Ebi Sa'îd, ve kîle ebil Sehl ibn-i o Bedri, Medine sahabından olan bu sahabe, radıyallahu diyor ki, annen Nebi'ye sallallahu aleyhi ve sellem, Mensal Allahu Taala eşheda bi sidq ballagahu Allahu menazile şehada ve emata ala firasuhi Kim Allahu Taala'dan şehadet arz ederse talep ederse yani şehitlik istesin Allah Taala tabii bunu sıdk ile isteyecek sıdk ile isteyecek Allah-u Teala onu diyor, veleyki o adam yatağında ölse bile, ecelinden, yani hiçbir savaş meydanına çıkmamış, hastalıktan dolayı yatağında oturmuş böyle, kan çekişip yatağında ölse bile allah Teala onu şehitler mertebesinde ne var? Ölür. Niçin bu mükafatı alıyor? Çünkü niyeti, isteğine arkadaşlar Şehitlikle nasıl istiyor şehitliği? Sıdk ile istiyor. Samimiyetle. Hakkıyla yani Sözde değil arkadaşım. <gülüyor> Tabi, yani bu sabimiyet çok önemli. Buna sevgilim işte ilk babında bahsediyor. İhlasın önemine değinmiştir. Beşinci hadis, Ali Ebi Hurayyat radıyallahu anh kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimiz bir, peygamber, bir nebiden, peygamberden haber verilmiş. Diyor ki, غزا نبي من الأنبياء صلوات bir nebi peygamberlerden yani bir peygamber kavmiyle birlikte savaşa çıkıyor bir ordu toplayıp savaşa giriyor. Tawallalı diyor ki yetba'anni يتبعني meleke bud'a imra'atin امرأة وهو يريد أن يبني biha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 Valla, her biri bir çiftçi. Bir çiftçi, bir çiftçi. Bir çiftçi, koyun çiftçi. Bir çiftçi, bir çiftçi. Bir çiftçi, bir almış. Bir çiftçi, bir çiftçi. Bir çiftçi, bir çiftçi. Bir çiftçi, kalmış. çiftçi. Bir çiftçi, bir çiftçi. bekliyor çiftçi, bir çiftçi. Bir çiftçi, bir çiftçi. Bir çiftçi, bir çiftçi. Bir çiftçi, bir çiftçi. Bir bir فَغَذَا فَدَنَا min الْقَرْيَةِ سَلَاةَ الْعَصْرِ اَوْ قَلِبًا مُنْ لَاَلِهِ Saldıracağı, savaş edeceği F Bölgeye bir peygamber geliyor Vakit ikindi vakti arkadaşlar فَقَالَ الْشَّمْسِ Tabi güneş batacak Hava kararacak. olacak e gelmiş böyle Savaş yapması lazım O gaye için ve o hedef için gelmiş ama güneş resulü, güneşin şimdi neyi var seyrettiği bir güzergahı var güneş gidiyor atacak Güneş diyor ki bu peygamber İnneki ve sen de emir altındasın Allah'ın emri altında ben de Allah'ın emri altındayım tabi güneşin emriyle o peygamberin altında bulunduğu emir farklı, değil mi? Birisine kevni emir diyoruz, birisine evet. şer'i emir diyoruz. Kevni emir, şer'i emir. Allah'ın emir ki aydınlığı. Kevni ve şer'i emir. Peygamber. Allah'ım mahvis ha aleyna. Allah'ım diyor bu güneşi tut. Hapset. Basmasın. Gel yani biraz bize mi öğretmen? Olur mu? Olur alırsan. Fahumsat hatta fetah Allahu alayh. Fatih gerçekten o köy, pek hedilenede. Yine ne yapmıyor? Basayım. Fejama'al ganayim. Sonra adam, bu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ganimet topluyor. ne var? Bu ümmete helal olduğu gibi ganimet diğer ümmetlere helal. Değil. Bırakıyorlar. Topluyorlar bir yerde. Gök yüzünden bir ateş geliyor. O ganimetleri yakıyor, alıyor, getiriyor. Yani bu ümmetin özelliklerinden bir tanesi de ganimetleri bu ümmete evet. Evet. yeryüzünün toprak olması, yeryüzünün mescit olması gibi. Diğerlerine öyle değil. Diyor ki bu peygamber ateş geliyor bu gayimetleri yiyecek mi te'kuleha felem tat'amha. Yemiyor bu gayimetler. Peygamber diyor ki inne fikum galûlen aranızda hiyalet yapan, gayimet malını araklayıp çalan kimseler var. Çünkü ateş yemedi gayimet. Fel yudayi'ni min kulli kabiletin raculun. Her kabileden bir adam bana beyat etsin diyor. Gelsin bana elime, elime versin, beyat etsin. Her kabileden. Sonra felaz yakatiye duraj olun bir her kabilenin temsilcisi gelip peygambere beyat ediyor elini veriyor kabilelerden bir tanesinin temsilcisinin eli peygamberin eline yapışıyor ayrılmıyor. diyor ki yani hırsız bu kabileden hırsız bu kabileden ne kadar fiy kumul gulul diyor yani yapan bu sizin aranızda fal <gülüyor> tu ba yani kabiledik etliyor kabileden. وَلَذِكَتْ اَيْدُ رَجُولَيْنَ اَوْ فَلَافَتِ فَلَافَتٍ يَيَدِ O kabilder, iki yahut üç tane adamın eli ne yapıyor? Yapışıyor. yapışıyor. Değiliyor, eli kalıyor. Allah-u Teala'nın takdir-i imtihanıya. Bunlar adeten yeryüzünde Allah sünneti biliyoruz. Tokalaçan iki insan tokalaçır, elleri bırakır yani. Ama Allah-u Teala dilerse o eller yapışır, yapışır. ayrılmaz. Allah-u Teala dilerse o güneş orada ne yapar? Nur Diyor ki bu Nebi Aleyhisselat Vesselam. aranızda sizin içinizde bu üç Fija inek başı kadar büyüklüğünde, bu hacimden getirdiler. Evet. Altın. Haraklamışlar, çalmışlar getirdiler. Fvda ha, fijatın nar, miktarı da koyunca ateş geliyor yüzünden o benim yiyor. Selam tahil el ganayim li Peygamberimiz hemen söyledi devamını Bizden önce kimse bu ne alamamıştı. helal olmamıştı. <gülüyor> <gülüyor> Sonra ahalallahu lana el ganayim. Allah Teala bize ne yaptı? Ganimetleri helal eyledi. Lamma ra'a diye Allah Teala ganimetleri bize helal eyledi. Peygamberimiz açıklıyor. <gülüyor> Lamma <gülüyor> ra'a zafana Allah Teala bizim zafiyetimizi, zayıflığımızı, acizliğimizi gördüğünde, gördüğü zaman bu فَأَحَلَّهَا لَنَا Ne yaptı Allah Teala bize? O ganimetleri helal kıldı. <gülüyor> Görüyorsunuz, topluluğun için yalan söyleyen insanlar var. O yüzden ne yapmıyor? Allah Teala o ganimetleri kabul etmiyor. Hıyanet var. Sıdık yok. Doğruluk yok. Altınca dize geliyoruz. <gülüyor> ve son hadis. An Ebi Halid'in Hakim'in Hazam'in radıyallahu anh'u kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Elbey'âhi bilhiyâd Satıcı ve alıcı Satıcı ve alıcı serbesttir. Mâ lem yeteferrakâ alışveriş meclisinden ayrılmadıkları sürece ne demek serbest değil? hangi konuda serbest? Evet. hangi konuda arkadaşlar? Alışveriş. alışverişin hangi konusunda <gülüyor> ya, değil, değil, zaten belli yani Pazarlık. malın o, o cayma. He, cayma konusunda yani bayi de mal mesela dükkandan çıkmadığın sürece bu malı geri alabilir sen de o malı geri verebilirsin yani cayma hakkın var o mecliste bulunduğun sürece diyor ki aleyhissalatü vesselam fe in sadaka bu satıcı ve alıcı, müşteri eğer doğru olurlarsa yani satıcı malının özelliklerini doğru söylerse ve beyene ve kusurunu söylerse kusurunu açıklarsa bak benim bu malım e şu ayıp var, şu kusur var şu defo var tersa Bu o oldukları bu ticarette alışverişte kendilerine ne yapılır bereket verilir. Bereket böyle bir şey evet. Kimisi var trilyonları döndürüyor elinde Ama yalandı yalan içinde her müşteriyi kazıklıyorlar. Bakıyorsun ki adam malının bereketini hiç görmüyor. Yaşayamıyor adam ya. Yani. Birisi de var ki Bakkal işletiyor, 400 milyon. Ama Allah bereket vermiş. Bunlar toplumda var yani. Bunları duyuyorsunuz, görüyorsunuz. Aleyhisselatü Vesselam diyor, eğer sadık olurlarsa, doğru olurlarsa ve ayıpları, kusurları defayı açıklayıp söylerlerse, onların bir satışlarından ne olur? Bereket olur. O in tezebe şahit yalan söyleyecek olurlarsa ve tezebe izleyip, saklayıp kusurları örtecek olurlarsa o yani bu mal var ya, süper. Halbuki yani kullanılmış. sıfır abi, Tam senden önce kimse paketini bile açmadı. <gülüyor> Şayet böyle yaparsa diyor, muhikat <gülüyor> berekatu bey'ihim. Onların bu alışverişlerindeki bereket, silinir. Kaçar kaybolur. Bakarsın, dini alıcı ne satıcı? Eğer bir taraftan da kalan baban varsa, aldığın bandan hayırlı ölmez o almış sonu paranın hayal görmez. Yani sırf böyle önemli bir şey. Rabbimize de sadıklardan haydesin. Sırf diklerden haydesin. Subhanakallahumma ve hamdülük. <Sessizlik> Eşhedü en la ilaha illallah. Estağfirullah ve